Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve ahirin ve ila jame'il enbiya'i vel murselin ve ila jame'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El-Kaim Al ismini anlamaya çalışacağız nüzul sırasına göre 50. isimdir Kur'an'da bir sefer geçer bu isim kaim demek kıyamda ulan demektir kıyam biliyoruz ayakta durmak demektir öyle rastgele bir ayakta duruş değil Kayyum demek işin başında olmak demektir. Daimi olarak esmasıyla tecelli eden demektir. Nasıl ki ayet-i kerimede buyuruldu. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. O hayy ve kayyumdur, kıyamdadır yani. لَا تَأَخُزُهُسْيْنَتُونَ وَلَا نَوْبُ O'nun ne bir gaflet alır ne de bir uyku hali Daimi olarak işin başındadır yani. Daimi olarak tecelli eder. Bu ona herhangi bir şekilde ağırlık vermez, bıkkınlık vermez, usanç vermez. Yani beşer gibi, yaratılmışlar gibi değildir demektir. Kavvam, koruyup gözeten demektir. Gözetimi altındakileri koruyan demektir. İstikamet demek, hepsi kayın isminin tecellisidir. Dost doğru yolda olmak demektir. Doğru olmak, dürüst olmak... Dost doğru olmak demektir. Kâim bütün varlığı, mahlukatı dost doğru yolda, istikamette tutan demektir. Yaratılışının gereğini yerine getirsin diye onlara gerektiği gibi muamele eden demektir. İmkânı tanıyan demektir. Eğer Allah yerde, gökte, her ne varsa insanın hizmetine vermişse, bu durumda kimin üzerine kayimdir? İnsan üzerinde. Daimi olarak iş başında demektir. Bütün kulları üzerinde, El esmâul hüsnâsıyla kaimdir Allah. Hem zati itibariyle hem sıfatlarıyla bütün kulları üzerinde kaimdir. İlgili ayetleri hep beraber anlamaya çalıştığımızda daha iyi anlayacağız inşallah. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyordu ki de ki size tek bir nasihatım var, ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu, Allah'ın huzurunda kaim olduğunuzu unutmayın. Kaim olan Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Eğer Allah'ın huzurunda olduğumuzu, Allah'ın kaim olduğunu, bizi varlıkta tuttuğunu, kıyamda tuttuğunu bununla beraber her anda bize tecelli ettiğini, tecellisiyle varlıkta tuttuğunu unutmazsak ne olur? Kamil insan, hazreti insan oluruz. Yoksa yoksa Rabbimizi unuturuz, kendimizi unuturuz, hayatı unuturuz. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğini, neyi kazanmamız gerektiğini unuturuz. Allah bir tek nasihatle her şeyi anlatmış oldu. Allah'ın huzurunda durdunsa ama kıyamda durdunsa, kaim olarak durdunsa yalnız bu durumda kazanırsın. Kazanamadığın hiçbir şey olmaz demektir bu. Mümin olmak yetmiyormuş. Bir de kaim olmak gerekiyormuş. Allah'ın bütün isimleriyle isimlenmek gerekiyormuş. Onun için Allah'ın Resulullah Efendimiz'e ilk emri okudur. Oku demek de kaim olmaktır. Bir şeyi anlamak için aklın kıyamda olması lazım. Ayakta olması lazım yani. Akıl yatıyorsa, uyuyorsa okuyamaz. Önce oku dedi, Rabbinin ismiyle oku dedi. Eğer Rabbinin ismiyle okumaya başlarsa gönlü de kaim olur. Rabbinin tecellisini görmeye başlar, şahit olmaya başlar ki ancak o zaman kelimeyi i getirebilir. Yani eşhedü en la ilahe illallah diyebilir. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Ben şahidim. Şahit olmak için bakman lazım, görmen lazım, düşünüp tefekkür edip anlamaya çalışman lazım ki yani aklın kaim olması, kıyamda olması lazım ki şehadet edebilesin. Bu ismin peşinden gelen isim Allah'ın eşşehir ismidir. Şahit olan. Şahit olabilmek için Allah ile şahit olmak lazım. Allah'a şahit olmak lazım. Okumadın, anlamadınsa şahit olman mümkün değildir. Yoksa lafla sadece kelime itibariyle kelime-i şahadet getirmek insanı mümin, müslüman yapmaz. Görmen lazım, yani şahit olman lazım. Allah oku dediyse önce oradan başlamak gerekiyor. Peşinden... Müzemil suresi gelir, onun peşinden müddessir suresi gelir. Her ikisinde de Allah kalk dedi, kum dedi. Yani harekete geç dedi, ayağa kalk dedi. Ayağa kalk demek, harekete geç demek, hareketlen demektir. Ama ayağa kalktık, hareketlendik. Nasıl hareket edeceğiz? Rastgele bir hareketi mi istiyor Allah bizden yoksa bu hareketin kendisinin istediği gibi mi olmasını istiyor? Eğer Allah'ın istediği gibi olacaksa yapmamız gereken şey nedir? Rabbimizi dinlemek. Rabbimiz bizden nasıl hareket etmemizi istiyor deyip Allah'ın vahyine Kur'an'a bakmaktır. Eğer biri Allah'ın vahyinden, Kur'an'dan mahrum kalmışsa, hareketlense bile, ayağa kalksa bile, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmiyorsa, bunu Allah'tan öğrenmemişse ne yapar? Ya nefsine şeytana uyar ya da şeytana uyan birilerine tabi olur uyar, onun peşinden gider. Bu durumda o Allah ile kaim olmuş olmaz. Kiminle kaim olur? Şeytanla. de kaimdir o. Nefisle hareket eden, şeytanla hareket eden, şeytanla, nefisle kaim olur ki, nefisle şeytan onun ilahi olmuş olur. Onun için Allah ayet-i kerimede ki, kıyamet günü Allah'ın Resulü, kavminden, ümmetinden, bütün insanlıktan, kendisinden sonraki peygamber olarak gönderildiği andan itibaren, kendinden sonraki, kıyamete kadar gelecek olan, bütün insanlardan şikayetçi olacak dedi. Allah'ın Resulü şikayetçi olacak. Ne zaman? Kıyamet günü. Ne diyecek? Ya Rabbi bu kavmin Kur'an'ı muhacir bıraktı. Bu Kur'an'ı muhacir bıraktı diyecek. Bu onun şikayetidir. Rahmeten dil alemin alemlere rahmet, şikayetçidir. Eğer ona zulmedilse, kesinlikle affeder. Yapılmıştır, hepimiz biliyoruz. Her türlü zulmü, kendisine yapılmış, her türlü zulmü, hakareti, küfrü, işkenceyi affetmiştir, hiç olmamış gibi kabul etmiştir, muamele etmiştir. Kendisini öldürmeye çalışanları affettiği gibi bir de onlar için istiğfar etmiş, dua etmiştir. Ama söz konusu Allah olunca, Allah'ın kelami olunca, orada af olmaz. Magfiret olmaz orada. Af dilemek olmaz. Allah'ın kudret eliyle yarattığı bir kul, Rabbine karşı saygısızlık yapar, Rabbini ciddiye almaz, Rabbini dinlemezse. Onun için şefaat kabul olmaz. Ne bir nebi, ne bir Resul, şefaat etmeye de kalkışmaz. Böyle bir edebe aykırı bir tavırda bulunmaz yani. Ya Rabbi, bu sana karşı saygısızlık yapmış, af et. Bu af Allah'a aittir. Bu onun bileceği şeydir. Kur'an'ı muhacir bırakanlar, üç kısım insandır. Bu durumda herkesin bakması lazım ki, ben Kur'an'ı muhacir bırakmış mıyım, bırakmamış mıyım? Kur'an'ı terk etmek ayrı şeydir, onu atmak ayrı şeydir. Muhacir bırakmak başka bir şeydir. Muhacir bırakanlar üç kısımdır. Kur'an'ı okumayan veya dinlemeyen, okumakla dinlemek aynı şeydir. Hatta dinlemek, okumanın önündedir. Bütün sahabe, Kur'an'ı Resulullah Efendimiz'den dinlemiştir. Okuyunca, bir tek kendi bilgisini karıştırmış olur, kendi bilgisiyle anlamaya, tefekkür etmeye çalışır. Ama, eğer okunursa, o sadece kendi bilgisine kalmış olmaz. Bir de eğer ders edinirse, Allah ayet-i kerimede öyle buyururdu. Onlar Allah'ın ayetlerini aralarında ders edinirler. Niye? Anlamak için. Her biri Rabbi ne söylemiş, ne demek istemiş, muradı nedir? Her biri kendi fikrini söyleyince evet, daha güzel anlaşılır, anlaşılsın diye. Kur'an'ı okumayanlar veya dinlemeyenler. Yani Allah ne söylemiş, neyi vahyetmiş böyle bir derdi olmayanlar, Kur'an'ı muhacir bırakmıştır. Ya da, okuyor veya dinliyor, okumamış, dinlememiş gibi yaptı. İkincisi, Kur'an'ı okuyor, dinliyor ama anlamıyor. Okumuş, dinlemiş ama anlamamış bir müzik gibi dinlemiş, tecvidle dinlemiş, başını sallamış, sanki bir şey anlamış gibi yapar. Ya da okuyor, okumuş, ezberlemiş, hafız olmuş hatta, Allah'ın ne söylediğini anlamamış. Evet, bu Bunlar da aynı şekilde Kur'an'ı muhacir bırakmış. Üçüncü kısımda, Kur'an'ı okuyor veya dinliyor, Anlıyor ama onu imana dönüştürmüyor, aklaka dönüştürmüyor, amele dönüştürmüyor. Yani dinlemiş gibi yapıyor, anlamış gibi yapıyor. Bunlar da aynı şekilde Kur'an'ı muhacir bırakmıştır. Resulullah Efendimiz kıyamet günü ondan onlardan davacıdır. Yeryüzünde yaklaşık bir birçok milyar Müslüman var, mümin var ama kardeş olamamışlar. Neden? Kitapları bir olmadığı için. Her biri dinini kendine göre bir kitaptan öğrendiği için. Eğer hepsinin kitabı bir olsaydı, hepsi Rabbini dinlemiş olsaydı kardeş olurlardı. Bir ve beraber olurlardı dertleri, sıkıntıları, sorunları, acıları bir olurdu. Evet, onun için bakacağız. Kur'an ile kaim olmuş muyuz, olmamış mıyız? Eğer Kur'an ile kaim olmadıksa, ayakta durmadıksa, hayati Kur'an'a göre yaşamadıksa, Allah'ın kaim ismi bizde tecelli etmemiş, kaim olma hükmü üzerimizde tecelli etmemiş demektir. Aynı şekilde peygambere iman da böyledir. Eğer peygamber bizimle kıyama durduysa, ayağa kalktıysa, peygamberin getirdiğini ayağa kaldırdıksa, onun hayatını hayatımıza geçirip onu yaşadıksa, peygamberle beraber kaim olmuş oluruz. Yoksa peygamberi yok saydıksa onu öldürmüş oluruz. Önce Allah'ın kaim isminin geçtiği ayeti okuyup beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Efemen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Allah her kişi üzerinde, her nefis üzerinde kazandığıyla beraber kaimdir. Kazandığıyla beraber. İnsan neyi kazanıyor ki Allah kazandığıyla beraber kaimdir? Her neyi kazanmışsa onunla beraber Onda kaim olur. Çünkü kazandığı Allah'ın isimlerinden bir ismin nurudur. Hangi güzelliği yapmışsa o güzelliği Allah'ın bir ismiyle yapmıştır yani. Dolayısıyla Allah o isimle o kulda kazandığıyla beraber kaimdir, kaim olur. Tecelli eder onda. Vaja alillahi şureka. Onlar Allah'a şirkler koştular. Allah ile kaim olmayınca şeytanla, nefisle, başkalarıyla kaim oldular. Dolayısıyla Allah'a şirkler koştular. Efemen başta buyurdu Kul Allah ile kaim olursa onların şirk koştuklarına Allah benzer mi? Onların Allah'a şirk koştukları Allah'a benzer mi? Onlar bunu bir mi tuttular? Bir mi zannettiler? Kul de ki onlara samûhum Onların isimlerini söyle. O Allah'a şirk koştuklarınızın isimli söyleyin. Em tunebbûnuhu bimâlâ ya'lemu fil-ard. de ki onlara siz Allah'a Allah'ın yerde, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz. Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona anlatıyorsunuz? Em bizahirin minel qavl Yoksa anlamı olmayan bir laf mı söylüyorsunuz? manasız bir laf mı söylüyorsunuz? Bel yine lillezine keferu mekruhum. Allah hayır dedi. O küfre sapanların, Allah'tan başka Kain kabul edenlerin yaptıkları o küfürleri, hileleri onlara güzel görülüyor. Şeytan onları onlara hoş gösterdi, güzel gösterdi. وَسَدُّ <Sessizlik> أَنِسْتَبِلِ Böylece onlar yoldan saptırıldılar. Allah ile kaim olmayınca yoldan sapıyor. Wemendülillahu, Allah kimi deralete bırakırsa, temalehu min had. Onun için bir hidayetçi bulunmaz. Hiç kimse onu hidayete getiremez. Biri Allah'ın kaim olduğunu unutursa, Allah ile kıyamda durmazsa, daimi olarak Allah'ın tecelli ettiğini anlamazsa, muamelesini anlamazsa. Başka şeylerle hareket eder, kaim olur, başka şeyler de olur. Evet, onlar dererde kalır. Onlara bir hidayetçi de bulunmaz. Evet, men huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Allah'ın ayetlerini okurken Evet, onun bir, herkesin anlayabileceği zahiri bir manası vardır. Bununla beraber bir de onun hikmeti vardır. Sadece zahiri olarak anlaşılsa yetiyor mu? Yetmez. Allah ne dedi? Zahiri manasidir. Ne dediğini anladığında zahiri manasını anladın. Bir de ne demek istediği Bunu da anlaman lazım ki hikmeti anlamış olasın ne yapman gerektiğini, Allah'ın muradını anlamış olasın. Allah her nefis üzerine, Allah nefis kelimesini hem dünyaya ait hayatı için hem de ahiret hayatı için kullanır. Dünyadayken Allah'ın hangi tecellisini kazandınsa, Allah'ın Hangi isminin güzelliğiyle güzelleştinse, hangi isimlerin güzelliğiyle güzelleştinse kıyamette de aynı şekilde o güzelliği üzerinde taşır, onunla hesap görürsün. Kıyamet demek kıyam, ayakta durmak demektir. Kıyamet günü denilince varlığın Allah tarafından yok edildiğini anlamayalım yalnız. Allah o ana son saat diyor. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kıyamet kelimesi o son saat için kullanılmaz. Yani Allah gökleri, yeri, yıldızları, her şeyi yok ederken o güne kıyamet günü denmez. O güne Allah son saat diyor. Varlığın son saati. Kıyamet Ayağa kalkış günü. Evet, yer başka bir yer, gök başka bir gök olacak buyurdu. Evet, i̇nsanların ayağa kalktığı gün. Kabrinden ayağa kalktığı gün. Allah'ın huzurunda ayakta durduğu gün. Eğer dizinin bağı tutarsa tabii. Allah'ın huzurunda hesap verdiği gün. Kıyamet günü olarak Allah bunu böyle söyler. Kıyamet günü de Allah'ın Hangi isim ismiyle, isimleriyle tecelli etmişse ona, o ismi üzerinde göstermişse, hangi ismin nuruyla nurlanmışsa Allah'ın huzurunda da öyle durur. Huve qaibun ala kulli <Sessizlik> nefsin bima keseb. Bunu o kazanmıştır dedi Allah. Bunu o kesbetmiştir. Bu onun kendi kazancıdır. Yani bileğiyle bunu kazanmış. Çabasıyla, gayretiyle kazanmış. Allah'ın ona olan tecellisi yaratırken, fıtratını yaratırken, zatıyla sıfatıyla tecelli edip onu yaratırken, ikram ettiği varlığı ayrı bir de o varlığını kullanıp, kaim olup, ayakta durup, çabasını, gayretini sarf edip kazandığı Allah'ın güzelliğidir onun üzerindeki. Onun için hesaba çekilirken de Allah'ın el-esmaül hüsnasından hesaba çekiliyoruz. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu ki, yapıp gönderdiklerinizi yapmayıp geride bıraktıklarınızı göreceksiniz. Ne demektir bu? Amelimizi tartacak. Bunu anladık. Bir de yapmayıp gönderdiklerimizi tartacak. O nasıl olacak? O nasıl bir şey? Nasıl anlamak gerekiyor? Eğer sen birine iyilik yaptınsa, yani birine merhamet ettinse, Allah'ın Rahim ismi sende tecelli eder, Allah'ın Rahim isminin nurunu almış olursun. Birine ikramda bulundunsa, Allah'ın Kerim isminin nurunu alırsın. Birini affettinse, Allah'ın Afu isminin tecellisini alırsın, nurunu alırsın. Mahfret ettinse, Allah'ın bütün isimleri böyle. Bu durumda, o isim senin üzerinde ne kadar görünmüş, ne kadar onu kazanmışsın, onunla hesaba çekiliyorsun. Yapmayıp geride bıraktıklarından nasıl hesaba çekilirsin? Allah sana rahmet etme, ikram etme, af etme imkanı tanımış. Ama sen bunu yapmamışsın, bunu kaybetmişsin. Dolayısıyla, alman gereken Allah'ın o isimdeki nurunu alamadım. Karışık olmadı inşallah. İşte Allah'ın yapmayıp geride bıraktıklarından hesaba çekilirsin. Buyurduğu budur. Yani sadece ben yanlış yapmamışım, ibadetimi yapıyorum demekle hesap verilmez. Allah senden neyi istemişse onu yapman lazım. Yapmadınsa bunun hesabını verirsin. İmkanı değerlendirmedin. Kulluğunu yapmadın, Allah'a amda olmadın yani. Onun için Allah her nefsin yaptıklarıyla üzerinde kaimdir, üzerinde tecelli eder, üzerinde varlığını gösterir, zuhur eder üzerinde. Bu isim kul üzerinde nasıl tecelli et, eder, etmelidir? Kul eğer Allah ile kaim olursa, Allah'ın el esmaul ül husnasıyla kaim olur. Güzel ahlakla kaim olur. Allah'ın bütün isimleri için bu geçerlidir. Olmazsa ne olur? Allah ile kayim olmazsa ne olur? Şeytanla kaim olur. Allah ile kaim olması gerektiği yerde, Allah ile kaim olmazsa, Rabbini yok saymıştır, şeytan, nefis, ona rablık yapar. Yani Allah'a uymadığı yerde, tabi olmadığı yerde, Allah'ın sevdiği gibi, emrettiği gibi, yapmadığı yerde, şeytanın söylediğini, sevdiğini yapmıştır. Bunun için, Aklının kıyamda olması lazım, okuması lazım, anlaması lazım. Aynı şekilde gönlünün kıyamda olması lazım. Neyle? İman ile, aşk ile. Söyledim, gönlün, ruhun. Gönül, ruha açılmış bir pencere gibidir. İnsan aldığını gönlünden alır. O gönüle şeytan eğer, Hükümdar olursa o insanı şeytan idare eder. Ama ruh eğer hükmederse oraya o kulu Allah idare eder. Allah'ın güzelliğiyle yani el esma hüsnayla idare olur. Gönlün bir tek gıdası vardır, bir tek sıfatı, bir tek vasfi vardır. O da aşktır, muhabbettir. Gönlün aşk ile, muhabbetle kıyamda olması lazım. Eğer bu aşk olmazsa, bu muhabbet olmazsa ne olur? Ölü gibidir. Gönlü ölüdür. Pencereyi kapatmış. Ruha açan o kalbin penceresini, gönlünün penceresini kapatmış demektir. Dolayısıyla onda ruh kaimi olmuyor. Aşk, muhabbet kaimi olmuyor. Aşkın kaynağı onda. Mesela biri bir Mürşid-i Kamil'e tabi olduğunda, kardeşlerimiz bunu yaşamıştır, bunu biliyor. Bir anda onun gönül halini bir aşk kaplar, bir muhabbet kaplar. Ne olduğunu, nereden geldiğini bilmez tabi, anlamaz. Bu Mürşid'in ona yaptığı bir işlemdir. Elbette ki bunu Allah ile yapıyor. Gönlüyle o ruhu arasındaki perdeyi kaldırmış. Ona onu tanıtmış, tattırmış. Onun için biri ben muhabbet almıyorum dediğinde gönlüne bakması lazım. Nerede? Perde koymuş. O perdeyi aralasın. İş bitiyor. Sorun bitiyor. Evet. Gönlün Kaim olması aşk iledir, muhabbetledir. Muhabbetsiz insan ölü insandır. Tadı olmayan, tuz olmayan insandır. Nefsin haz duyduğu haz başka şeydir, muhabbet başka bir şeydir. Aynı şekilde muhabbet, iman demektir. Muhabbetin de, imanın da kıyamda olması lazım. Ölü iman olmaz. Baygın iman ya da uyumuş iman olmaz. Eğer o kaim değilse, sahibini de kıyama kaldırmaz. Ayağa kaldırmaz. Yani harekete geçirmez. Ben Müslümanım, ben müminim ama yatıyorum. Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmak içimden gelmiyor. Namaz kılmak içimden gelmiyor. Örnek verdim. Ya da Allah yolunda bir şey yapmak içimden gelmiyor. Allah'a koşmak içimden gelmiyor. Sen ölmüşsün. Sen ölüsün. Sen Allah'ın kaim ismiyle ayakta değilsin. Kıyamda değilsin. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ Kaimun Onlar şahitliklerinde kaimdir der. şahitliklerinde kaimdirler. Şahitlik. Şehadetlerinde gönülleri kıyamdadır. Allah'a şahadet ederken ayaktadırlar. Ele uyuyarak şahadet etmiyor. Uyuyarak Allah'ın el esmaül husnasına şahadet edemez zaten. Birinin rahmet etmesi için kıyamda olması lazım, ayakta olması lazım. Yani çalışıyor durumda olması lazım. İkram etmek istiyorsa aynı şekilde. Bütün isimler böyledir. Yani gönlünün, aklının kendisinin kıyamda olması, kaim olması gerekir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah şahittir. Ne şahittir Allah? Allah la ilahe illahuhu. Allah tektir. Ondan başka ilah yoktur. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik yapar. Allah buna şahittir. Ve melekler de buna şahitlik yapar. Ve ulum İlm, ilim sahipleri de buna şahitlik yapar. Bunu görüyor. Şahitlik yapmak demek, yok, görmek demektir. Bir şeye şahit olmam için onu görmüş olmam lazım. Yani bütün varlıkta kendi üzerinde Allah'ın isimlerini müşahade eder. Varlığın üzerinde el esmaul hüsna'yı müşahade eder. kaimen bil kıst, kaim olarak, kaim olarak bil kıst, dengede, ölçüde, terazide, tam bir ölçüyle, la ilahe illa huvel azizul hakim, ondan başka ilah olmadığına, onun aziz ve hakim oluşuna ne yaparlar? Şehadet ederler. Bunun için evet, ne buyurdu? Ulul il, ilim sahibi. İlimde ulu olmak, ilimle ulu olmak, yüce olmak, ilimle ulu olmuş olanlar, birinin ilmi yoksa, onun Allah'a ait bilgisi yoksa, Esma'ya ait bilgisi yoksa O ulu olmaz Allah'a şahitlik edemeyenler Onun için Ulu olmazlar Ayağa da kalkamazlar Kıyamda olmazlar Ve izah mesel insane Durru Dâna, insana bir zarar dokunduğunda bize dua eder. Li jenibihi ev qaiden ka ev kaima. Yanüstü yatarak, uzanarak, oturarak, bir de kıyamda ayakta bize dua eder. fele ma keşefne anhu durruhu merre biz ondan o zararı defettiğimizde o karanlığı onun üzerinden açtığımızda oru karanlığa gömülmüş gibidir onu onun üzerinde açtığımızda kane lem yeduna ila durru mas'a sanki ona o zarar dokunmamış gibi, sanki bize hiç dua etmemiş gibi bir hal alır. Eski haline döner. Kezâli kezzüyüne nil müsrifine makanu kanu yâmelû. Müsriflere, haddini aşanlara hayatını israf edenlere işleri böyle süslenmiş, süslü görünür. Zarar dokununca, yatarak, oturarak, ayaktayken yalvarır, Ayaktayken, yani bunun gitmesi için de çabasını gayretini de sarf eder, yani her türlü imkanını kullanır. Ama o zararı ondan def edince, sanki bize hiç yalvarmamış, dua etmemiş gibi eski haline döner. Bir de bunlar hayatlarını israf edenlerdir. Onlara işleri de süslü görünüyor. Kur'an'da ilk inen tam sure Fatiha suresidir. Onun için Fatiha suresi Kur'an'ın birinci suresidir. İlk inen ayetler Alâf suresindeki ayetlerdir. İlk beş ayet ve sekiz ayet. Onun peşinden inen sure Müzemil suresi, peşinden Müdessir suresi inmiştir. İlk inen surede Allah Resulullah Efendimiz'e buyurdu ki: Ya Yuhel Muzemmil. Ey örtüsüne bürünen adam. Ey örtüyü üstüne atan adam. Kendini örten adam. Kum el illa qalila. Kalk dedi, kum dedi. Kaim ol dedi. Geceleyin kalk dedi. İlla kalila, pek azim, müstesna, gece kalk, geceyi ayakta geçir dedi. Nisfehu evin kus minhu kalila. Gecenin yarısı kadar veya ondan biraz eksilt. Bunun ne manaya geldiğini söyleyeceğiz şimdi. Ev aleyhi ve redtilil Kur'ane tertila. Veya yarısından biraz arttır. Geceyi 12 saat olarak kabul edersek, bu gece kalk buyrulmuş olması 4 saat demektir. Ya 4 saat ayakta dur, ya 6 saat ayakta dur veya bunu 8 saate çıkar. Ne yap? akıp ne yap diyor. وَرَبْتِلِّ Kur'anı tertila Kur'an'ı tertil üzere oku. Üç türlü okuma vardı. Kur'an'ı üç türlü okuyabiliriz. Bunlardan bir tanesini Allah tilavet dedi. Tilavet normal bir okumadır. Ama okurken onu anlamaktır yalnız. Anlamadan okuma değil. Anlamadan okuma hiçbir şey değildir. Okuduğunu aynı zamanda anlamaktır. Bir de kıraat vardır, ikra buyurduğu gibi. Okuduğunu hikmetiyle beraber anlamaktır. Ayetler üzerinde tefekkür edip hikmetini de beraber anlamaktır. Ve reddilir tertila, tertil üzere okumak, onu sindire sindire okumaktır. Onu her hücresine yedirmek, içirmek demektir. Kur'an'ın içinde kaybolmak demektir. Öyle bir oku ki içinde kaybol dedi. Kur'an senin her zerrene, her hücrene işlesin dedi. Niye Allah gece kalk dedi? Kur'an'ı tertil üzere oku. İnen ayetler sayılidir. Birkaç ayettir yani. Öyle saatlerce okunacak ayet yok. Onu hazmetmesi lazım. Aynı emir bizim için de geçerlidir. İnna senul ki aleyke kıvlen sekila Çünkü biz sana Ağır bir söz ilka edeceğiz. Seni ağır bir sözle buluşturacağız. Resulünü hazırlıyor. Ağır söze, vahyine hazırlıyor. Eğer bir mümin, ben Allah'ın kelamını anlamak istiyorum, tertil üzere okumak istiyorum diyorsa, yapması gereken şey neymiş? Gece kalkmakmış. Bu işi gece yapması lazım. Allah neden böyle yapması gerektiğini de beyan ediyor. İnne naşi etel leyli hiye eşeddu veten ve ekvemu qila. Çünkü gece, gecenin hali, gecenin muhabbeti, gece Gecenin tefekkürü, gecenin neşesi daha şiddetlidir. Onu anlamak için, kavramak için daha müsaitdir. Sözü anlamak için daha kovamındadır. Onu kavramında anlar. ...kuvamında hazmedersin. ''İnne leke fin nehâri sebhen tevila'' Çünkü gündüz senin için... ...yeterli bir meşguliyet vardır. ''Sebha'' ''Sebha'' yüzmek demek, yani gündüz akıyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Hem dünya için hem her ne olursa olsun gündüz işin var. Gündüz yeteri kadar meşguliyetin var. Bu meşguliyet arasında bunu yeteri kadar yapamazsın. Onun için bunu gece yap dedi. O zaman bizim de ne yapmamız lazım? Allah'ın vahyiyle gece muhatap olmamız lazım tefekkür etmemiz lazım. En azından Fatiha'yı biliyoruz. Evet. Birinci ayetten başlayıp Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Allah bunun için kalk dedi. Kalk deyince sadece zahiri olarak ayağa kalk değil. Aklını ayağa kaldır. Aklını bir ayaklandır. Bir harekete geçsin. Kullanılmayan akıl, yatan akıldır. uyan akıldır. Ölü akıldır. Bunun peşindeki sure Müddessir suresidir. ya eyyuhel müddessir. Yine aynı şekilde buyurdu. Ey bürünen, örtüsüne bürünen. Kum fe enzir, Kalk ve uyar. Kaim ol. Her ikisinde de ilk önce Allah ayağa kalk diyor. Kıyama kak, bir kaim ol diyor. Kum, te enzil. ve uyar. İnzar et. İnzar et demek sadece lafla bunu söyle demek değildir. İnzar et. Anlattığını, söylediğini öyle bir anlat ki karşındaki onu görür gibi olsun. İnzar. Onu onun nazarına getir. İnzar et. Öyle kuru kuruya iki kelime söylemek değildir onun nazarına bunu getir, görmüş gibi olsun önce eğitti yalnız Kur'an'ı tertil üzere okutturdu sindirdi ondan sonra o okuduğunu sindirdiğini bu sefer kalk onunla uyar nasıl uyar? İlk yapması gereken şey neymiş? وَرَبَّكَ tekbir, <تَكَبِّر> Rabbini tekbir et. Rabbinin büyüklüğünü göster. Ortaya koy. Önce kullar senin mümin olduğunu görsün. Allah'ın büyüklüğünü senin üzerinde görsün. Görsün ki sen Rabbini büyük biliyorsun. Hiçbir şeyi ona şirk koşmuyorsun. Hiçbir şeyi onunla eş tutmuyorsun. Onun sözüyle, kelamıyla hiçbir sözü bir tutmuyorsun. Rabbini tekbir et. Ayağa böyle yapan gerekiyor. Ama önce Rabbini kendinde tekbir etmen lazım. Rabbini kendinde tekbir etmezsen, büyük üzerinde göstermezsen başkasına onu anlatamazsın. Allah ile kaim olursan bu mümkün olur. Vesiybeke ve tehir. Elbiseni temiz tut. Siyah elbise demekti. Ama bu zahiri bir elbise değildir. Zahiri olarak elbiseni temiz tut. Allah'ın kullandığı kelimeye dikkat etmek lazım. Siyah aynı zamanda manevi elbise. Manevi elbiseni temiz tut. Artanın kök manası öyledir. Sevap. Sevap elbise demek. sevup elbise demektir. Siyah aynı şekilde manevi elbise. Bununla beraber zahiri elbiseyi de kapsıyor. Yani zahirini temiz tut ama maneviyatını... Gönül elbiseni takwa elbiseni temiz tut Kulluk elbiseni temiz tut Rabbinin büyüklüğüne yakışır şekilde olsun Maneviyatın Manevi elbiseni Ona leke gelmesine müsaade etme Ve rüjze fethur Pislikleri uzaklaştır Niye? Manevi elbisen kirlenir. Evet, zahiri olarak pisliği uzaklaştır ama ayetin kastettiği mana bu değildir. Evet, manevi pisliği uzaklaştır. Şirkin sana yaklaşmasına müsaade etme. Yanlışın sana yaklaşmasına müsaade etme. Onu kendinden uzak tut. Senden uzak olsun. Senden hicret etsin, sen de ondan hicret et, ona dikkat et. Ayağa kalkınca, davet edince ilk yapman gereken şey nedir? Allah onu anlatıyor. Wala temnun, destek, siir. Yaptıklarınla övülme. Yaptıklarını çok görme. Yani sen bunları yaptınsa ben her şeyi tamamladım, tamam yaptım. Ya da birini böyle Allah'a davet ettinse, onu onun başına kalkma. Çok görme. Bir şey yaptığını zannetme. Sen kulluğunu yapıyorsun, Resulluğunu yapıyorsun. İlk uyarı ona yapıyor. Çok şey yaptığını zannetme. Bu sana Rabbinin ikramidir. Bununla beraber yaptıklarını, ikram ettiklerini başa da kalkma manasına gelir. وَلِرَبِّكَ فَسْبِرْ Bir de Rabbin için sabret. Eğer davet edersen, sıkıntıya uğrarsın, sabret ama Rabbin için. Sen buna layıksın yarabbi deyip sabret. Evet, kıyamet günü için de Allah. Kaim günü dedi, kıyamet kaim günü demektir. Ayağa kalkma günü. Eğer burada Allah ile kaim olmazsak, orada başımıza ne gelir onu anlamamız gerekir. Burada Allah ile kaim olursak, orada kıyamda nasıl duracağımızı, nasıl kaim olacağımızı Allah bize beyan etmiş. وَكُلَّ اِنْسَانِينَ اَزَّمْنَاهُ تَعِيرَهُ Her insanın tayirini, boynuna asmışız. Her insanın tayiri onun boynundadır. Tayire, teir dediler, kuş dediler, nasip dediler, Hayır. hayır demek, kazandığı demektir. Fi <fî> unu kıhi buyurdu, boynuna asar. Onun boynunda asılıdır, üzerindedir. Yani, biri bir günah işlediğinde ne diyoruz? Günahı onun boynunda diyoruz. Günah nasıl onun boynundaysa, aynı şekilde onun güzelliği de onun boynundadır. Üzerindedir demektir bu. Ona ait demektir. Her insanın yaptığını boynuna asarız demek, üzerinde taşır demektir. Demek ki şu anda da öyleymiş. Herkes yaptığını kendi üzerinde taşır. Ne olarak taşır? Ya Allah'ın isimlerinden bir isminin nurunu üzerinde taşır ya da tersi karanlığı taşır. Ve nuhricu lehu yawm Kıyamet günü biz onu çıkarırız. Açığa çıkarırız. Nasıl açığa çıkarırız? Kitaba, Bir kitap olarak. O yaptıklarını da Bir kitap olarak açığa çıkarır. Yelkahu مَنْشُورًا O ona aşağı çıkmış olarak kavuşur. Onunla mülaki olur. Onunla karşılaşır. Kendi kendisiyle karşılaşır. Bir kitap olarak kendi kendisiyle karşılaşır. Karşılaştığı kitap kendisiymiş. Kendi manevi haliymiş, gönül haliymiş. Onun için biri kitabını merak ediyorsa, gönlüne baksın, haline baksın, imanına baksın. Kitap sende. Kale ere'eyteke hazellezi kerremte aleyye. Bunu iblis söyledi. Allah ona secde et deyince, secde etmediğinde Allah neden secde etmedin diye sorduğunda, dedi ki, Şu benim üzerime mükerrem kıldığına bir bak. Bunu benim üzerime mükerrem kılmışsın. Bunun mükerrem oluşunu kabul etmiyorum dedi yani. Ben ondan daha kerimim, daha mükerremim dedi. Bunun içinde. Eğer bana izin verirsen bunu ispatlayacağım dedi yani. Ne dedi? لَئِنْ اَخَرْتَن۪ي ila يَوْمِ الْقِيَامَةِ Eğer kıyamet gününe kadar beni tehir edersen, yani benim ölümümü kıyamete kadar tehir eder, geciktirirsen لَا اَحْتَن۪ي كَنَّ Zürriyetehu illa kalila. Onun zürriyetine, ondan gelen beni Adem'e yani insanlara hükmedeceğim. Onları hükmüm altına alacağım. İlla kalila. Pek azim, müstesna dedi. Öyle yapmış midir? Öyle yapmıştır. Peçazesi müstesna gerisini hükmü altına almıştır. Eğer biri şeytanın hükmü altına girmişse ne olur? Onun hakimi Allah değil, o olmuş olur. Eğer kul Allah ile kayim olmazsa, şeytanla kayim olur dedim. Şeytanın hükmü altına girmiştir. Kıyamet günü de bunu görecek. Bunun böyle olduğunu görecek. Ve men yehdi Allahu fehuve Allah kime hidayet verirse o hidayettedir. Hidayette olur. Ve men yudlil felen tecid evliya evliyae min duni. Kim de kalırsa Hidayeti bulamayınca delalete kalır. Kim de kalırsa, onun için Allah'tan başka, Allah'ın belisinde bir veli bulamazsın. Dostlar bulamazsın. Kimse ona yardım edemezsin. وَنَحْشُرُهُمْ yevmel الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onları bir araya toplarız. ala <gülüyor> vejuhihim onları yüzleri üzere haş ederiz yüzleri üzere yüz üstük yani kaim olamayacaklar ayakta duramayacak ayakta kalamayacaklar yüz üstü onları haş ederiz umyen <gülüyor> kör olarak ama olarak haş ederiz ve <gülüyor> bukmen dilsiz olarak konuşamıyor halde haş edeceğiz ve <gülüyor> summen sağır olarak mevahem cehennem onların gideceği yer cehennemdir kullema gabet onların ateşi azaldıkça eksildikçe onların sadece ateşini arttırırız. kimler hidayeti kabul etmeyip daralete kalmış olanlar Ulayi kellezine kafiru bi ayatı Rabbi ve O kimseler ki Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, Allah'ın likasını, Allah'a kavuşmayı inkar ettiler. Allah'a kavuşmak yok deniliyor ya, uslat yok deniliyor ya. Fa habited amaluhum. Onların ameli boşa gitmiştir. Niye? Onlar Allah'ı tanımadı. Allah'ı anlamadı. İnsanı anlamadı. فَلَا نُقِيمُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onlar için bir tartı, bir mizan tutmayacaksın. Allah'ın ayetlerini inkar etmiş. Allah'ın nikasını inkar etmiş. Allah'a kavuşmayı inkar etmiş. Bu hem dünyadaki vuslat için böyledir, hem ahiretteki kavuşma için böyledir. Ve kulluhum atihı yevmel kıyameti ferdan. Hepsi, her biri tek tek kıyamet günü Allah'a tek olarak gelecek. Ferd olarak gelecek. Allah her birini tek başına huzura alacak. <Gülüyor> Yeumeyahubun nasu dirrabil alemin. O gün kıyamet günü insanlar Ademlerin Rabbi için ayakta olurlar, kıyamda olurlar. Alemlerin Rabbine hesap vermek için. Evet. insanların rableri, alemlerin rabbi olan Allah için kalkacağı günde buyurdu. E men huve qanitun ana saci'den ve qaima. E bir olmaz dedi. Aynı olur mu? Nasıl biri olsun Kim? Gece, gece vakitinde, gece saatlerinde kalkıp, secdeye kapanıp, kıyamda duran, Allah'ın huzurunda kıyamda duran, secdeye kapanan. yahzurul <gülüyor> ahiret. Ahiretin hesabını yapan. Ve yercu rahmete rabbihi. Rabbinin rahmetini umarak düşünen, tefekkür eden, kıyamda duran, secdede duran Rabbinin rahmetini umarak kul de ki hel yestevil lezine ya'lemune vellezine la ya'lemun gece vakti kalkıp Rabbinin huzurunda Rabbinin rahmetini isteyip Kıyamda duran, secdede duran, ötekileriyle nasıl biri olmuyorsa, de ki, hiç bilenlerle, bilmeyenler biri bile olur mu? Allah peşinde neden böyle söyledi? Hani büyürmüştü ya, gece kalk, Kur'an'ı oku demişti ya, tertil üzere oku demişti ya. Onun için, bilenler gece kalkıp, Kur'an'ı tertil üzere okuyup, tefekkür edenlerdir, bilmeyenler de diğerleridir. Hiç bilenler de bilmeyenler bile bir olur dedi Allah. <gülüyor> İnne ma yetezekkarune ulul elba. Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Bunu ancak gönülleri devrede olanlar, gönülleri çalışmış olanlar, gönlünün üzerinde ruha perdelenmiş olan perdeyi kaldırmış olanlar anlar. İnnəlazīne yaktumūne ma enzal Allahu min el kitab. O kimseler ki Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi ketmederler, gizlerler. Yani Kur'anı okuyor, Allah'ın ayetlerini okuyor, işine gelmeli okumuyor, gelmeyene bakmıyor. Evet. Ya da anlatmıyor. Bu yesterûne bihi semenen Bunu yaparken bir menfaatın peşindedir, bir kazancın peşindedir. Ulayi ke maye kulûne fi butunihim illen nar. Onlar sadece onların yediği ateştir. Onlar karınlarına ateş doldururlar. Menfaat için yapıyor. Bu menfaati onlar için ateştir. وَلَا يُكَلِّمُونَ هُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Ceza olarak. وَلَا <gülüyor> مُزَك۪يهِم Allah onları temizle çıkarmayacak, temizlemeyecek, affetmeyecek demektir bu. وَلَهُمْ azabun eli. Onlar için iç yakan bir azap vardır. Allah'ın ayetlerini ketmettiği için, gizlediği için, yok saydığı için, işine gelmeyince öyle yapar. İnne, Ladin yashterune bi ahdi ve eymani. O kimseler ki Allah'a verdiği ahdi satar, yemin etmiş onu bozar, satar, İmanını satar. Allah'a verdiği Ahdi satar, ahdini bozup satar, imanını satar. Semmenen <gülüyor> galila. Az bir pahaya, az bir şeye, küçük bir paraya, küçük bir menfaate bunu satar. Ulaike la helâke lehum fil ahiret. Onların ahiretten nasibi yoktur. Vela yükelli muhumullah, Allah onlarla konuşmayacak. Vela yenzuru ilehim, Allah onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Vela yüzekihim, Allah onları temize çıkarmayacak, savunmayacak. Yani affetmeyecek. Valehum azabun elim, onlar için elim bir azap vardır. Allah'ın kitabıyla muhatap olmak. Yeterli değilmiş, alim olmak yetmiyor, eğer bir ayeti oradan gizlerse, bu ayetlere muhatap olur olur. Çünkü insanlar, bunlar alimdir, bunları biliyor diye onlara uyuyor. Bir ayeti gizleyince, Allah'ın gazabını hak ediyor, azabını hak ediyor, Allah onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak, onları tezkiye, tebize çıkarmayacak, onlar için elin bir azap vardır diyor okuyorsun ayeti bak Allah böyle buyurmuş işine gelmeyince orayı geç diyor nasıl yani Allah'ın ayetini nasıl geçiyorum nasıl geçebilirim şimdiye kadar kimse böyle söylememiş şimdi bunu söylemek doğru mudur ne demek ne demek bu Böyle şey olur mu yani? Allah söylemiş. O söylememişse o kendini satmıştır. Yani sen bunca tehdidi duyduktan sonra nasıl onu gizleyebilirsin? وَلَا يَحْسَبَنَّ yabhaluna يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ Allah'ın kendi fazlından, ikramından, ihsan ettiği, mal verdiği kimseler şöyle zannetmesin. Huve hayren lehum. Onun kendileri için hayır olduğunu zannetmesinler, böyle sanmasınlar. Bel huve şerrum lehum. Bilakis o onlar için şerdir. Eğer onu Allah yolunda kullanmıyorsa, sarf etmiyorsa, mali böyle biriktiriyorsa, bu onlar için hayır değil, şerdir. Seyyutev ve gune ma bekhilu bihi yevmel kıyamet. Kıyamet günü onu onun boynuna asarız. Ve lillahi miras semavati <gülüyor> vel erd. Göklerin ve yerin Mirası Allah'a aittir. Yani sen hiçbir şeyi beraberinde taşıyamazsın. Ahirete götüremezsin. Hepsi Allah'a aittir. Allah sana kazanasın diye, imtihanı kazanasın diye, onun da ebedi hayatını kazanasın diye sana ikram etmiş. Sen ise eğer onda bekirlik yapıyorsan, cimrilik yapıyorsan o kıyamet günü senin boynuna asılır. Boynuna tomruk edilir artık nasıl bir şey olacaksa göreceğiz onu. Cibril'lik yapıp Allah yolunda sarf etmeyenler içindir bu. Vallahu bima taamalon khabir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kullu nefsin zaikatu'l-mevt. Her nefis ölümü tadacak. Ve innema tu'ofo ne ucurekum yawmı kıyamet. Hepsinin her birinin kazandıkları tas tamam ödenecek. Femen zuhzihe anil nar. Her kim ki ateşten kurtulursa, uzaklaştırılırsa, ve udhilel cenne cennete girerse, fekhet <gülüyor> faze. İşte büyük kurtuluş, büyük saadet budur. O kişi muradına erdi. Vemel hayatı dünya dunya illa metaul Dünya hayatı aldatıcı bir şeyden başka bir şey değildir. Dünya hayatına aldanmayın. <gülüyor> Allahu la ilahe illahu Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Ve yezme annekum ila yevmil kıyameti na rede Allah kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır o şüphe olmayan kıyamet gününde ve men estaqu min Allahi hadisa Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir Allah bunu mutlaka yapacak Son bir ayet daha okuyayım. Allah bazen ilmi olmadan, bilgisi olmadan, daha doğrusu imani olmadan, Allah'tan haşretli olmadan konuşup şu halaldır, bu halaldır diye hüküm verir. Bunu din zanneder, İslam zanneder. Niye bunu böyle yapıyor? Böyle kendi kendine ürettiği şeyleri dinin yerine koymak için. Yani işte tırnağımıza oje sürdük, bu halal midir, haram midir. Geç orayı geç. Allah senden canını istiyor, Hz. insan olmanı istiyor, senden gönlünü istiyor. İşte saçına boya sürdüğü bu halal midir, haram midir. Sen ne anlatıyorsun? Sen neyin peşindesin? Sen bize din mi çıkarıyorsun? Bize din mi üretiyorsun? Sen Allah'a dinini mi üretiyorsun? Böyle olur mu yani? Bu dinin kitabı var. Böyle dini böyle basite indiremez kimse. Böyle yapanlara sus demek lazım, sus. Kul de ki, ben harreme zinet Allahı, latti, axrja li ibadihi. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı zineti, süsü ve teyibatı Miner risk. Temiz olan rızıkları, yani haram olmayan, temiz olan rızıkları. Kimdir o haram eden? Mem, kimdir o? Kimdir o, şu halaldır, şu haramdır diyor. Süslenmek haramdır diyor. Ya da Allah'ın haram kılmadığı bir şeye haramdır diyor. Kimdir o? قُلْ هِيَ لِلَّزِينَ عَمَلُوا فِي Dünya. الدُّنْيَةِ De ki, bu dünya hayatında o müminlere aittir. Kafirler de, iman etmeyenler de müminlerin hürmetine ondan yiyip içiyor. Bu dünya hayatında müminlere aittir. Kimse bunu müminlere haramdır demez, diyemez. Kıyamet günü zaten has olarak onlara aittir. Bütünüyle onlara aittir. O zaman zaten onlara aittir. Kafire zaten bir şey yok. Onun için müminlere bir şey haram etme. Allah'ın ne zinetinden, süsünden, süs olarak yarattıklarından ne de o helal kıldığı nimetlerde, güzelliklerde. Cezali cenufesul ayati li qaumin ya'lemun. Allah bilmek isteyen bir kavme ayetlerini böyle tafsil eder. Yani ayrıntısıyla açıklar. Nasıl söylesin? Bakarsın bir oradan altın işte şöyle olmuş. Altın yüzük şöyle olmuş. Erkekler için. Bilmem şu elbise şöyle olmuş. Yani ayıp denen bir şey vardır. İnsanın biraz Rabbine karşı edepli olmalıdır. Dini böyle getirip böyle basit şeylerin içine koymak İnsanın kendi kendisine yaptığı en büyük zulümdür, insana da yaptığı en büyük haksızlıktır. Dine demiyorum, din duruyor orada. Biri dinden ayrılmışsa, Allah'ın kitabından ayrılmışsa, Allah ondan neyi istiyor, neyi halal kılmış, neyi haram kılmış bilmiyorsa, dinini bir başkasından öğreniyorsa böyle olur. Altını söyledim, elbiseyi söyledim, bunu söylemeden olmuyor galiba. Altın ve ipek haram değildir erkekler için. Nedir peki? Resulullah Efendimiz vesselam kendi başına haram hükmü ya da helal hükmü koyabilir mi? Cevap kesinlikle hayır. Kim bunu söylerse küfre girer. Allah ayet-i kerimede buyurur ki Resulullah Efendimiz'e sen bundan önce... Kitap nedir, iman nedir bilmezdim. Bilmiyor. Ne okumuş ne de biliyor. Ne kitabın hakikatini biliyor, ne imanın hakikatini biliyor. Kim öğretti? Allah öğretti. İmanı Allah öğretti. Kitabı Allah öğretti ona. Onun kitaptan başka bir hikmi olabilir mi? Allah'ın kitabı dışında vereceği bir hikmi olabilir mi? Haşa. Ama ama Haram kılmaz. Buna beraber şartlara göre, duruma göre yasaklayabilir. Bunun için hiçbir şekilde sahabeden hadis rivayet edilirken, ''Harramen nebi'' diye bir kelime duyulmamış. ''Harramen nebi'' ''Nebi haram kıldı.'' Ne söyledi peki? ''Nehye nebi'' Nebi nehyeti, yasakladı yani. Mesela Neyi yasakladı? Sahabe anlatıyor. Bir kurban bayramında Resulullah Efendimiz hutbede söyledi. Hiç kimse kurban etini üç günden fazla evinde bırakmasın. Dağıtsın. Üç gün sonra yani kimse o kurban etinden yemesin. Bütün sahabe öyle yaptı. Üç günlük yaklaşık bıraktı. Gerisini dağıttı. Ertesi sene Diyor biri geldi dedi ki ya Resulallah Etleri ne yapacağız? Bu arada üç günden fazla Buzdolabı yok bir şey yok Üç günden fazla bırakmayın dediniz Kurutma durumu da yoktur Etler hepsi kokacak ne yapalım Resulallah Efendimiz buyurdu ki niye sordunuz öyle Diyor sen geçen sene demiştin ya Kurban etini üç günden fazla bırakmayın diye gör buyurdu ki Ben size bu haramdır demedim ki. Ben bunu sadece nehyettim. Yasakladım. Neden yasakladım? Çünkü geçen sene Medine'nin dışından buraya birçok insan gelmişti. Zorda kalmış, darda kalmış, aç kalmış insanlar gelmişti. Eti saklamayın, onlara dağıtın diye öyle söyledim. Bu sene istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Yani nehyettiğinde, gerektiğinde şartlar Nasıl gerekiyorsa öyle yapıyor. Onu kaldırır. Aynı şekilde mesela ipek elbise için sahabenin biri hac yolculuğunda ona söylüyor. Ya diyor. Benim e, vücudumda kaşıntı var. Ben ipek elbise giyebilir miyim? İpek gömlek giyebilir miyim? Evet. Giy diyor. Haram olsa giy diyebilir miyim? Yok. Ama yasaklamış. Ne, nasıl yasakladı? Evet. Ümmetimin erkekleri kadınlar gibi süslenmesin dedi. Adınlar gibi süslenmesin. Onun bu şekilde bunu etmesi ayrı, buna haram demek başka bir şeydir. Resulullah Efendimiz altından kendine bir yüzük yaptırdı. Mühür için. Diğer memleketlerdeki krallara mektuplar gönderirken o yüzükle mühürdü aynı zamanda. Bu yüzük altındandı. Sahabe anlatıyor. Sonra diyor sahabenin hemen hepsi, çoğunluk uymak için tabi olmak için onlar da ele Her biri gidip aynı yüzükten kendine bir yüzük yaptırdı. Resulullah Efendimiz diyor buna kızdı. Sünnet bu değildir. Çünkü uymak bu değildir. Yani ona benzemek bu değildir. Minberdeyken diyor, yüzüğü çıkardığı parmağından, minberin üstüne çıkarıyor ki herkes görsün bunu bilsin. Parmağından çıkıp, çıkarıp fırlattı. Mecburen sahabe çıkardı. Onlar da çıkardı mecburen. Sonra dedi ki, gümüşten bir tane yapın. Aynı yüzükten, üzerinde Muhammed'in Resulullah yazıyor. Aynı yüzükten bir tane gümüşten yaptılar. Bu sefer gümüş sünnet oldu. Sünnet bu değil. Sünnet onun hayatını hayatına geçirmektir. ahlakıyla ahlaklanmaktır. Anlaşılsın diye söyledim. Onun için böyle... Ağzımıza geldiği gibi şu haramdır, şu helaldir demeyelim. Hele Allah'ın helal kıldığını haram demeyelim. Güzel değil diyelim, doğru değil diyelim, uygun değil diyelim. Ama haram demeyelim. Çünkü bir tek haram koyma yetkisi Allah'a aittir. Hiçbir peygamberin, hiçbir nevinin resulün de haram yapma yetkisi yoktur. Ama bakıyoruz adam... Peygamber değildir ama haram sınırı koyuyor. Şu haramdır diyebiliyor. Neye göre? Sen neye göre söyledin? Ne bir ayet var, ne bir hadis var. Sen neye göre söylüyorsun? Nasıl buna cesaret ediyorsun? Hibe etme ve infak etme arasındaki fark nedir? İkisi aynıdır. Ve soruları okuyayım. Uygun olanları okuyayım, olmaları okumayayım en iyisi. Arkadaşlar bazen kendi hallerini yazmışlar onun için. Çevremdekilere uyarak eşimi kırıyorum. Ama pişman oluyorum. Sorun değil diyor ama yine de rahat etmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Rahat etmeyin. Ama hiç rahat etmeyin. Bu hiç güzel bir şey değil çevremizdekilere uyup eşimizi kırmak. Bu çok tehlikeli bir durum. Basit gibi görünüyor. Nasıl olsa yakınız, nasıl olsa eşiz. Bu Allah'ın gazabına sebep olacak bir durumdur. Bunu söyleyeyim. Birilerine uyarak İnsanın eşini kırması. istediği kadar o önemli değil desin. Onun bir de sahibi var. Rabb'i kabul etmez, haberiniz olsun. Ben size sevdiğim bir insan aracılığıyla tabi oldum. Sizin yolunuzda nasıl gidebilirim? Yol bize ait değil. Yol sirat-i müstakim, Allah'a ait yoldur. Hep beraber sirat-i müstakimde Allah yolunda yürümeye çalışıyoruz. Bunun için uymak lazım. Önce dinleyip anlamak lazım. Sonra yola koyulmak lazım. İnşallah yola girmişiz. Günah işledikten sonra o günah üzerinde pişman olursak, günahımız affedilir mi? Evet. Pişmanlık tövbedir. Ama mutlaka kirlendiğimizi de unutmuyoruz. Bunun için temizlenmek lazım. Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir günah işlediğimizde gönlümüze bir leke gelir. Peşinden bir sevap işleyip onu temizleyip. Eşim bana benim ailemle konuşma. Konuşursan benden boşsun diyor. Ben de onun ailesi konuştuğunda konuşuyorum. Nikahınız boş olur mu? Bu durumda boş olur tabii. Böyle bir kelime kullanılır mı? Başka bir söz yok mu söylesin? Oraya şart koymuş. Eğer benim onunla konuşursan boşsun. Sen şartı yerine getirince şartlar oluşur ve sen boş olmuş olursun. Nikahın tazelenmesi gerekir. Allah el-Kaim'dir dedik. Daimi olarak kıyanda olup el esmaül hüsnası da tecelli edendir dedik. İnsanın da Allah ile kayim olması lazım. Yani yatmaması lazım. Allah kayim ol dedi. Ama Allah ile kayim olmak lazım. Hayatı Allah adına yaşamak demek, Allah'a halife olmak demektir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak için Allah ile kayim olmak gerekiyor. Allah'ın el esmaul husnası ile olmak demektir. İnşallah hep beraber Allah ile daim oluruz. Kendi kendimizi kandırıp daim olduğumuzu zannedip yatıp uyumayız. Tembellik yapmayız. Allah kalk dedi, Kalk. Resulüne, nebisine kalk diyor. Gece kalk diyor. Uyumadı diyor gecenin yarısını ya biraz azalt ya da biraz çoğalt ama kalk dedi kalk Kur'an'ı tertil üzere oku dedi Rabbinin ayetlerini sindire sindire yani her zerrene yayılacak şekilde tecelli edecek şekilde oku ve anla dedi yani canlı Kur'an ol dedi okumak öyledir tertil üzere okumak öyledir Sonra kalk ve uyar. Kum feenzir Kalk ve inzar et. Allah bizi yatanlardan eylemesin. İyi olup da yatanlardan eylemesin. İyi olup, kaim olanlardan eylesin. Ayakta duranlardan eylesin. Gece kalkıp Rabbinin kelamını, ayetlerini tertil üzere okuyanlardan eylesin. Allah'ın ayetlerini sindire sindire okuyanlardan eylesin. Her zerresine, her hücresine Allah'ın ayetlerini yedirenlerden eylesin. Ayetlerin üzerinde canlandırdığı, canlandığı kullarından eylesin. Canlı Kur'an olanlardan eylesin. Allah bizi zatıyla, sıfatıyla kaim olanlardan eylesin. Allah